Ana, asıl varlığın özelliklerini işlenen varlık, yani ikinci derecedeki varlığa aksettirdiğin zaman o varlıkta asıl varlığı gördüm desen, asıl varlığı görmezsin. Numune varlığı gördüm desen, onu da göremezsin. Asıl varlığı gördüm desen, asıl varlık değil o. Yapma varlıktır desen, Yapma bir varlık değil ortada, yapma bir varlık yok. Dolayısıyla her iki halde de ikisinin bir arada olması da zaten söz konusu olmaz. Birisini kabul ettiğin zaman ötekini kabul etmek yolu gider. Bu sefer ne olur? Neticede ya şirke düşersin, ikiyi kabul etmek zorunda gidersin ya teki kabul etmek zorunda gidersin. Öte bir tek kabul edersin. Dolayısıyla ya şirke ya küfre saplanırsın. Durum anlatıldığı gibi olunca sana iki yol gözükür. Ya zatı rakimde yani zatı kulda tasarruf ettirmen veyahut da zatı modelde tasarruf ettirmen. Yani bunu biraz daha açalım. Zatı modelden bir parça ile rakimin eline tasarruf ettirirsen bunun adına uruç denir. Zatı modelin eliyle rakimden bir şeyde tasarruf ettirirsen bunun adına da zatı bir tenezzül yani nüzül denir. Şimdi başka bir yoldan gidelim. Mesela zatı Rakimin eliyle rakimde tasarruf ettirirsen onunla da artık rakim olur. Yani zatın modelin eliyle modelde tasarruf sahibi görünce de onunla da artık model olur. Ne var ki burada önemli bir nokta var. Onu unutmamak esas yerindedir. Bütün nispetlerin kalkması sırf zatın sözü edilmesi, ismin ve resmin ortadan silinmesi gerek. Şimdi Netice olarak burada demek istediği şey şu. Eğer hakkın kulun üzerinde tasarrufunu görürsen hakkın kulun üzerinde tasarrufunu görürsen bu tasarrufu hakka bağlar. Hak, hakkın tasarruflarını müşahede etmeye başlarsan kullar üzerinde bu nüzulî bir görüştür. Yani tenzil ediyorsun. Haktan kula doğru tenzil ediyorsun. Yok, kulun üzerinde hakkın tasarrufını görüyorsan, yani kuldan hakka bakarak, kula haktan geldiğini görüyorsan, yani kuldan hakka doğru yükselmeye başlamış olursun, bu da uruç olur, yükselme hali olur. Fakat her halükarda, zatı görmek istersen, orada ne kuldan ne haktan söz etmen lazım. Kuldan söz edersen, hakkı ispat yoluna gidersin, zattan mahrum kalırsın. Hak'tan söz edersen, kulu ayırma durumuna gidebilirsin, gene zattan mahrum kalırsın. Zattan söz edebilmen için ismin ve resmin ortadan kalkması gerek. Sırf zatı kendi haline bırakman gerek. Ama sırf zatı kendi haline bırakmak derken, o, o sıfatları da zatın ayrılığı olarak kabul edersen, burada da gene tehlikeye gidersin. İşte bütün bu tehlikelerden korunmak için ayrı ayrı misallerle bu meseleleri açmaya çalışıyor. Şimdi şuraya da devam edelim. Ondan sonra şey yapalım. Mukaddemenin sonuna geldik. Bir fasıl daha açalım. İyi dinle ve anlamaya çalış. Bazı isimlerin özelliklerini şimdi anlatacağız burada. Ahadiyet mertebesi vardır. Bunun altında vahidiyet vardır tenezzülat itibariyle vahidiyetin altında rububiyet vardır, uluhiyet vardır, İzzet ve kayyumiyet vardır. Şimdi ahadiyet, ahadiyet sıfatı kendi yönünden esma ve sıfatların yokluğunu ister. Esma ve sıfatları yok edip ahadiyet hükmünün kalmasını ister. Hem de bu esma ve sıfatların meydana gelen izlerinin, vasıflarının zuhuru ile birlikte. Zuhuru ile birlikte olacak ama buna rağmen isim ve sıfatları kaldıracak. Çünkü o izler ahadiyetin neticesidir. O izleri kaldırırsan, esma ve sıfatların izlerini, neticelerini kaldırırsan ahadiyet kalkmış olur. Halbuki ahadiyet tümüyle birlikte bir ahadiyettir. Dolayısıyla isim ve sıfatların kalkmasını ister sadece. Manalarının kalkmasını değil. Vahidiyet bu alemin fena bulmasını ister, hak isimleri ve ona ait vasıfların zuhur ile hakka ait isimlerin ve hakka ait vasıfların zuhur ile şu yaşadığımız alemin fena bulmasını ister. Ta ki sırf hak kalsın. Haktan gayrı hiçbir şey kalmasın. Ki bu vahidiyettir. Ruhu bu... bir ister bu alemin Devamını ister rububiyet ki rububiyet hükmü zahir olsun. Rab'lık olsun. Alem olmazsa Rab nerede kalır? Uluhiyet bu alemin fena bulmasını gerektirir ama kendi beka gözünde. Bu alemin bakası ise fena gözündedir. Bu alemin fena bulmasını ister kendi baka yönünden. Allah'ın bakası yönünden. Bu alemin fenası gerekir. Çünkü bu alemin fenası demek, bu alemin alem olarak isminin atılması demektir. Alem olarak, mahluk olarak isminin atılması demektir. Bu alemin bakası ise fena gözündedir. Bu alemin devamlılığı ise, ya bu alemdeki bu isimlerin ayrı ayrı kabul edilen birimlerin, varlıkların, mahlukatın devamı ise Allah'ın gözünde fena gözündedir. Yani son bulmaklık hükmündedir. Son bulmak mecburiyetindedir. İzzet, hak halk arasında nispet benzerliğini iki defa çağırır. Kayyumiyet, Allah'la kulu arasında nispet hukukunun sağlanmasını ister. Çünkü, kayyum, kendi nefsiyle kayyum olandır. Bir de onunla kayyum olan. Allah'la kayyum olan varlıklar var. Allah'la kayyum olan varlıklar kalkarsa ortadan, kayyumiyet de kalkmış olur. Dolayısıyla kayyumiyet, Allah'ın varlığıyla var olan varlıkların devamını gerektirir. Allah'ın varlığıyla var olan varlıklar gene Allah'ın varlığından ayrı bir varlıklar değildir. Ama ayrı isim almıştır ya, o isimle var olmaları kayyumiyet sıfatındandır. O isimle var olarak devam etmeleri kayyumiyet sıfatındandır. Ama o isim düştü mü onlardan, kayyumiyet hükmü de Kakar Çünkü Allah'ın varlığı bakidir. Hülasa olarak bu ibarelerden her biri kendi içinde gerekse onu ister. Yukarıdaki cümleleri daha açan biraz daha bir şeyler söyleyelim. Ahadiyet tecellisi cihetinden bakılınca ne bir isim kalır ne vasıf. Vahidiyet tecellisi cihetinden baktığın zaman halk yoktur. Vahidiyet yönden baktığın zaman hak vardır. Bu sıfatın zıhır yönde bir sultanlığı vardır. Öyle bir suretle ki her varlığa suret getiren bu sıfattır. Vahidiyet sıfatından Hakkın isimleri suhur ediyor ve o isimler belli suretlerle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla vaidiyet sıfatından baktığın zaman halk diye bir şey mevcut değildir. Rububiyet tecellisi yönünden de hak ve halk vardır. Hakkın ve halkın vücudu bu sıfat için gereklidir. Rububiyet sıfatı için hakkın ve halkın gerekliliği var. Halk olmazsa rububiyet olmaz. Hakkın hükmü kakar ortada Ulûhiyet tecellisi cihetindense ancak Hak vardır. Ama onun sureti Halk'tır. Ulûhiyet tecellisi cihetinde ise ancak Hak vardır. Ama onun yani Hakk'ın sureti Halk ismini alır. Ve ancak ancak Halk vardır. Hak ve Halk yoktur. Ancak halk vardır. Bu gördüğün halk vardır. Vardır ama onun mana ise hakkın kendisidir. Yani bir diğer deyişle hak, halk ismini almıştır. İzzet decellisinde ise kulla Allah arasındaki nispet kalkar. Böyle bir nispet söz konusu olmaz. Allah azizdir. Kayyumiyet sıfatı cihetinden bakalımınca da Rab sıfatının varlığı için Rab olarak kabul edilecek bir zata ihtiyaç vardır. Ki bunun adı merbubtur. Merbub sıfatının varlığına da Rab sıfatından bir katkı bulmak gereklidir. Bu cümle biraz kapalı geçti. Şöyle bağlayalım. O, zahir ismi cihetinden bakılınca eşyanın aynıdır. Zahir ismi yönden bakıldığında. Batın ismi cihetinden bakılınca da eşya onun aynı olur. Batın olursa eşya onun aynı olur. Zahir olursa Eşya onun aynıdır Evet Şimdi Mukaddime'nin son cümlesinde O zahir ismi cihetinden Bakılınca Eşyanın aynıdır Batın ismi cihetinden bakılınca da Eşya onun aynı olur demiş Zahir ismi Yönünden bakılınca Eşyanın aynısıdır. Batın ismi cihetinden bakılınca da Eşya onun aynı olur. Bu cümleyi biraz daha açalım. Eşya ismiyle kastettiğimiz varlık. Eşya kelimesiyle kastettiğimiz varlık. Onun bu eşya denilen varlığın ta kendisi olması zahir ismi yönündendir. Eşya kelimesiyle kastedilen edilen varlığın onun ta kendisi olması zahir ismi manasıdır. Yani zahir ismi deyince, zahir deyince biz zahir kelimesini ötelerde bir mana ile aramayalım. Eşyanın Onun ta kendisi olması, eşya ismini verdiğimiz nesnenin onun ta kendisi olması zahir isminin manasından başka bir şey değildir. Yani o zahirdir demek. Eşya kelimesiyle kastettiğim varlık onun ta kendisidir. Onun ötesinde ayrıca bir şey arama demektir. Batın ismi cihetinden bakılınca da eşya onun aynı olur. Batın isminin manası ne, nedir? E, o diye bildiğin bir şey var ya o diye bildiğin nesne eşyanın batını yani batın kelimesiyle eşyadaki mana odur diyorsun. Yani eşya aynen Batının yönüyle odur diyorsun. Aslında ikisi de neticede aynı şeyi veriyor. Yani gerek zahir, gerek batın ismiyle yalnız senin şartlanmanın nispetle onun batın olması daha mümkün de zahir olması daha güç. Çünkü eşyayı gördüğün için sen gözünle eşyanın batını odur diye biliyorsun. Ama eşya zahirdir diyemiyorsun. Diyememenin altında da beş büyüğü şartlanman yatıyor. Yani hükmünü beş büyüğe göre vermen yatıyor. Hangi nesneye ki baktığın anda odur diyemiyorsan bu senin kendini zahir ismi yönünden tanımamandan ileri geliyor. Eğer sen kendini zahir ismi yönünden tanıyabilsen, eşya demezsin, o dersin. O diyemiyorsan, demek ki sen daha zahir ismi yönünden kendini tanımıyorsun. Şimdi bunu, bu konudan biraz daha açarsak, ulvi diyoruz, süfli diyoruz. Ulvi ve süfli dediğim şeyler hep eşyanın isimleridir. Eşyanın dışında başka bir şey midir? Değildir. Yani şeyler, eşya, biliyorsunuz şeyler demek. Yani şey kelimesinin çoğulu eşyadır. Yani Türkçedeki şeyler. Arapçada eşyadır. Şimdi birtakım şeyler süfli, birtakım takım şeyler ulvi dediğim zaman... Eğer sende zahir isminin manası açılmışsa bunu söyleyemezsin. Çünkü tek bir şey vardır. Ulvisiyle süflisiyle ne isimleri sen Zahir isminin manası sende açıldığı zaman artık ulvi ve süfli diye bir ayırım yapamazsın. Belden yukarısı ulvi, belden aşağısı süfli. Birtakım yiyecekler ulvi, bir takım yiyecekler süfli. Birtakım mahlukat ulvi, birtakım mahlukat süfli. Bu, zahir isminin manasının sana açılmamasından dolayı olan bir şeydir. Peki bazı evliyaullah veya bazı peygamberler birtakım şeyleri ulvi ve süfli diye tasnif etmişler. Bu neden? Bu, bakanın anlayışına göre tasniftir. O bakanların bu isimin manasından pay almaması dolayısıyla... Yani o mahalde zahir isminin manasının açılmayacağı için, o mahalin hakkını vermek babında bu ayrım yapılmıştır. Ama bir kişide zahir ismi açılmışsa, bir mahalde zahir isminin manası fark edilmişse, artık ulvi, süfli, iyi, kötü, artı, eksi gibi ayrımlar yapılamaz. Çünkü zahir ismi cihetinden bakılınca eşyanın aynıdır. Eşyanın aynı ne demek? Yani eşyanın ta kendisidir. Yani eşya da o da eşyanın aynı. Benzeri misli, şekli değil. Eşyanın ta kendisi. Bu kısım iyi anlaşıldı herhalde değil mi? Şimdi bundan sonra Zat bölümüne geçiyoruz. Zat bir emirden ibaret. İç manasında da alınabilir. Yalnız isimlerin ve sıfatların özlerindedir, vücut haline alışlarında değil. Yani üzerinde olup vücut halde alışlarında olmayışından kasıt ne oluyor burada bir nesnenin bir nesnenin eğer bakış açında zatında yeri yoksa Sen o nesneyi ancak manaları veya vasıfları yönünden anlayabilirsin. Değerlendirebilirsin. Hangi nesneyi ki manaları veya vasıfları yönünden değerlendiriyorsun? Hangi nesneye ki bakarken bakıyorsun, zatınla bakmıyorsan mutlaka bir mana veya bir vasıfınla bakıyorsun o nesneyi. ...bir mana veya bir vasfınla o nesneyi değerlendirdiğin baktığın içinde... ...onun bir manasını veya bir vasfını görürsün. Çünkü bir manasız veya bir vasıfsız olarak onu müşahede edebilmen... ...ancak senin kendi zatınla onu değerlendirmenle de mümkündür. Halbuki hangi nesneyi ki bir manayla manalandırdın, yani değerlendirdin veya yorumladın, yorumlama veya manalandırma her iki halde neticede ismi yönündendir. Dolayısıyla ismi yönünden o nesneyi gördüğün, değerlendirdiğin anda zatından perdelenmişsindir. Çünkü sen zaten zatınla müşahidede olsan o anda o yorumlama sende olmayacak. O manalandırma, o vasıflandırma sende olmayacak. Demek ki yorumlamanın veya manalandırmanın özü zatınla bakmamaktan mütevellit. Öyleyse, işte buradaki cümlelerin manası çıkıyor. İsimlerin ve sıfatlarının özlerindedir neden düşünün aslında o nesnenin özünde değil senin mananın veya değerlendirme vasfının özünde. Olduğu için orada da özünde aynı şekilde yansıyor. Dolayısıyla vücut hali alışlarında değil. Vücut halini alışı vücut ne vücut neyle meydana gelir? Çeşitli vasıflarla, o manalarla meydana gelir. İşte bu manalarda veya vasıflarda değil. Çünkü belli bir manayla veya belli bir vasıfla müşahede ettiğin anda belli bir mana veya vasıf kaydı çıkacak senin kafanda. Senin bakışında, senin değerlendirme mahallinde. İşte bu kayıt dolayısıyla da zatî müşahede olmasın. kayıt müşahede ettiğin anda sen kendi yarattığın ilahın gözüyle bakıyorsun demektir. Çünkü varlığın temelinde özünde kayıt yoktur. Kayıt gören kendi yarattığı ilahın gözünden bakıyordur. İşte bu han Allah sözünün manasında bu kayıtlardan beridir Hatta öylesine beridir ki tenzih edilmekten de tenzi ile kayıt altına girmekten de beridir anlamı yatar şimdi bir isim veya sıfat düşün bunların hangisi olursa olsun dayandıkları şey zattır bir zata bağlıdır Bir nesneye bağlıdır. Bir vasıf veya bir mana havada boşta değildir. Fakat dayandığı bir zat vardır. Şimdi bu manadaki inciliyi anlamaya bak. Mevcut iki yönden mütala edilir. Ya katıksız varlık, saf varlık, mevcut. Herhangi bir üstüne ilave olmamış olan varlık. Bu Allah'ın zatı. Bir de yokluk karışımı varlık, yani mevcut. İlk bu türden varlık ise yaratılmışların zatı. Katıksız varlık, Allah'ın zatı deyince, buradaki Allah'ın zatına yapılan katkı nedir, katık nedir? Onun üstüne ilave ettiğim mana veya vasıf katık onun üstüne ilave ettiğin mana veya vasıf, katkıdır. Onun üstüne ilave ettiğin mana veya vasıf, katkı ise, bu katkı da gene sendendir. Ve senin yaratmanladır. Çünkü o el an amadadır. Dolayısıyla ne zamanda sen bir yorum, bir vasıf, bir manayla manalandırdın işte o anda sen yarattığın ilahı seyretmeye başladın. Allah'ın zatı kendi nefsinden ibarettir. Öyle ki onunla vardır. Nefsiyle kaimdir. Ve o yüce zat odur ki kendi kimliğinde isimleri ve sıfatları hak etmiştir. Böyle olunca o zat her suretin kabiliyetine göre suret alır. Her sıfatın istediği şekle göre vasfa girer. Kemal hükmü mefhumu üzerine delalet eden her isimden o zat hak talep eder ve kemal dereceleri çoktur. Şimdi her suretin kabiliyetine göre suret olur sözünden mana, zatında dilediği manalar ve vasıflarla aşikar olması ve bu aşikar oluş mahallinde dilediği manaya bürünmesi olarak tafsif olunur. Fakat bu müşahede de gene bir başka bürünüşe göredir. Zatı itibariyle değil. Bir vasıf veya bir manaya bürülmesi itibariyle bir başka vasıf veya bir başka manaya müşahede etmesidir. Yoksa zatı itibariyle bütün bunlardan azadedir Kemal dereceleri çoktur. Evet. Şimdi her suretin kabiliyetine göre suret alır, kendi kimliğinde isimleri ve sıfatları hak etmiştir. Zatı itibariyle herhangi bir mana veya vasıfla kayıt altına girmekten münezzehtir. Herhangi bir mana veya vasıfla aşikar halinde ise bunun bir kayıt olmasından münezzehtir. Burası ince bir nokta. Herhangi bir vasıf veya mana ile kayıt altına da girmekten münezzehtir. Herhangi bir mana veya vasıfla zahir olmuşsa Bu defa o mana veya vasıf kayıt değildir. Çünkü onda kayıt olmaz. Herhangi bir mana veya vasıfı kayıt olarak müşahede etmek sendeki kayıtlılıktan dolayı kayıttır. Halbuki onda ise kayıt değil, kemaldir. O vasıf veya mana bir kayıt değil, bir kemaldir. Bu cümleyi çok çok iyi anlamaya çalışın. İşte o mananın veya vasfın kemal olması dolayısıyla da onun kemal dereceleri sonsuzdur. Yani onun sonsuz oluşunu idrak ve ihata edilemeyişi manasında alacağız. Çünkü vasıfları ve manaları sonsuz olduğu gibi bunların idrak edilebilmesi, ihata edilebilmesi sonluluğu meydana getirir. Halbuki sonsuz olması itibariyle bunların idrak ve ihata edilebilmesine neticede külli olarak, tüm olarak imkan yoktur. Demek ki biraz evveline tekrar dönüyorum. Vasıflar ve manalar ...masıflar ve manalar... ...ona aidiyeti itibariyle... ...kayıt olmaz. Kayıt olması hali... ...ancak... ...bakıştaki kayıttan meydana gelir. Yani bakıştaki... ...kendini bulamamaktan, tanıyamamaktan... ...ileri gelir. Eğer kendini tanımış, bakmış, bulmuşsa... ...baktığı mahalde ...isimler ve manalar... ...yani vasıflar, kısacası kemalat söz konusudur. Kayıt söz konusu değildir. Ulviyet ve süfriyet gibi ayrımlar söz konusu değildir. Salt, kemal manalarını serinden ibarettir. Açıklar konuştu mu? Bu manada hüküm şudur. Kemal dereceleri tüm olarak idrak edilemez. Ama ona göre bunlar idrak edilebilen şeylerdir. E böyle olması da gereklidir. Çünkü onun için cehalet imkansızdır. Ama kemal derecelerinin tümünün idrak edilmesi muhaldir. Niye muhaldir? Çünkü sonu yok. Sonu olmayan bir şeyin tümüyle idrak edilmesi diye bir şey olamaz. Ama idrak edilmemesi de olamaz. Çünkü onda cehalet olmaz. Öyleyse bir yandan cehalet ifade eden idrak edilemeyişi ortadan kaldıracağız. Bir yandan sınır son veremeyeceğiz. Şimdi Allah'ın Teala'nın zatı gizli tekliğinden ibarettir öyle bir teklif ki bütün ibareler onun üzerinden düşer. Çünkü hangi ibarene onu tarife tavsife girsen mutlaka zatı değil bir vasfını veya bir manasını anlayacak, bile getirecek veya müşahede edeceksin. Bu takdirde de ya onu isimlerin yönünden müşahede etmiş olacaksın ya sıfatları yönünden. Dolayısıyla zatı ibare kabul etmez. Getirilip çözülen ibarelerin anlatılışıyla idrak edilemez. İşaretten doğan bilgi onun tekliğini kavramaya yeterli değildir. Demek ki siz zatı müşahede edememişseniz benim size zatı anlatabilmeme kesin olarak imkan yoktur. Çünkü zatı tarif tafsif babında yapacağım her işaret ya mana yönünden ya vasıf yönünden olacak. Bu defa size zatı diyeyim vasfı, sıfatı veya esmayı anlatmış olacağım. Yani bir yönüyle anlatmış olacağım. Zatı yönüyle değil. Şurası bir gerçektir ki hangi şey olursa olsun onun bilinmesi, anlaşılması o şeye ya denk münasip bir şeyle olur veyahut da o şeye aykırı zıddı yıplar. Halbuki Allah'ın zatının Bu varlıkta denge yoktur, uyarı yoktur, aykırısı yoktur, hele zıddı gene yoktur. O zaman iş orad diye gelir ki artık sözden mana, ıstılah yonu uçup gider, biter. İnsanlar için onu idrak ortadan kalkar. Allah'ın zatı üzerine kelam eden susar, oynayıp zıplayan donup kalır, bakanın gözleri kamışır akıllar ve anlayışlar onu idraktan yana yaya kalır. İşte bu onun izzetidir. Onun anlaşılamaması. Zatını ancak zatı bilir. Sen onun zatını bilemezsin. Sen kendi zatını tanımadığın zaman onu bilmene bir imkan yok. Kendi zatını tanıyabilirsen Zatını bilen kendisi olur sen değil. İlmin sonradan olmuşu da ezeldeki de ona ulaşamaz <gülüyor> Şimdi burada Abdülkerimcili bir mukaddes kuştan bahsediyor. Bu mukaddes kuş senin kendi varlığın. Bu kuş turlar atarak yokluğun şarikasına uçtu. Ve yetice şöyle buldu. Vücudu mutlak gerekli vacip. Olsa da olur olmasa da olur diye bir şey olamaz. Mutlak mevcut. Ancak o kuş aradanı bulduğu bulunca bu yapma aleme dönmek istedi. Ne var ki başka bir şey istedi. Bir nişan bir alamet buradan getireceği bir şey. O zaman güvercinin kanadına şunlar yazıldı. Şimdi gerçek olan sen. Ey çözümü güç bilmece tılsın. Olsun ki kuşun kanadına. Yani zatını tanıyanın <gülüyor> üzerini. Gerçek olan sensin. Olsun ki Efendim. ne zatsın ne isim. Efendim. Ne gölgesin. Neresin? Ne yoksun, ne cisim? Ne vasıfsın, ne sıfatsın, ne de künye? Varlık senin, yokluk senin. Sonradan olma senin için, öncelikle senin. Zatına göre yoksun ama nefsinde mevcutsun. Şimdi burada zatı yönüyle tanıtma babında nefiler getiriyor, kaldırmalar getiriyor. Gölge veya resim değil. Yani sen bir varlık var onun gölgesisin değil. Veya bir varlık var onun resmisin, görüntüsüsün değil. Ruhsun veya cisim değil. Ruhluğun veya cisimliğin söz konusu olamaz. Ne bir vasıfsın, ne bir sıfatsın, ne bir künyesin. Varlık senin, yokluk senin. Aynen. Varlık, yokluk senin iki yönün. Zatına göre yoksun. Ne demek istiyor zatına göre yoksunda? Zatına göre. Yani zatın itibarına sen yoksun. Çünkü ben dediğim şey zatın dışındadır zaten. Zat ibare kabul etmez. Ben, ben diye tarife gittiğin anda kendini zatın dışına çıkmış olursun. Vasıflanmaya kaymış olursun. Dolayısıyla aslında zata göre yoktur bunların hiçbiri. Ama nefsinde mevcutsun. Nefsin, nefis dediğimiz şeyin aslında zattır. Dolayısıyla nefsinde mevcutsuz yani. Zatın mevcutsun. Ama zatına göre ise yoksun. Zata göre ise yoksun. Sanki sen emaneten yaratı, yaratıldın. Sanki sen ...ancak eserleri göstermekten ibaret. Şimdi buradaki en büyük incelik... ...sanki sen... ...sanki... ...tadirin. Buradaki izahtaki en büyük ağırlık... ...sanki. Aslında böyle bir oluş yok. Rehmet. Sankiden manası... Yani rehmimde sen. Anlamına. Açık dilinle zatına deliller getirirsin. seni yaşar buldum, bilgin gördüm, güçlü tanıdım, konuşan, gören, duyan, bilen kabul ettim. Yani vasıfları tabir ediyor. Hay, alim, irade, kudret, kelam, simi, bası. Celal sıfatın varlığında dürünü cemal sıfatı varlığında dürülü, celal sıfatına da nail oldun. Celal sıfatına nail oldun, cemal sıfatı varlığında dürülü. Yani bu iki vasıf, celal ve cemal vasıfları, senin varlığında mevcut. Senin varlığında mevcut olması itibariyle de bunlar senin kendinde kemal adı altında müşahede etmek istediğim vasıflar ama zaten bunların hiçbiriyle de kayda girmez. Herhangi bir kayıt söz konusu olmaz. Senden başka bir mevcut savur ettiğim şey hiç olmuyor. Bunun ispatı imkansız. Gayrı bir varlık müşahedesi asla söz konusu değil. Güzelliğine görünce her yönüyle tam Ey burada yok olan ne var ki seni yine burada buldum Burada yok olan ne var ki yine seni burada bulduk. Burada yok oluşu bir yönden vasıfları veya isimleri değil zatı itibariyle müşahede edilemeyen senin o zatı müşahede etmen çünkü mümkün değil. Ama yine seni burada bulduk. Yani bulabilirsek ancak kendi zatımızda bulabilmemiz söz konusudur. Dışarıda değil. Çünkü dışarıda dediğimiz anda vasıf veya isim haline düşmüş oluyoruz. O işte dışarlık hükmü çıkıyor o zaman artık. İşte bundan sonra o yeşil kuşun kanadına o yeşil kuştan kasıt demin anlattığımız uçan kuş. Yani zatını müşahede eden. Kibrit-i Ahmer mürekkebinin kalemiyle şu satırlar yazıldı. Çok ender, çok çok ender bulunabilen manasında kibrit Ahmer. çok zatı bulanlar çok ender, çok mahdut sayıda kişiler diyoruz kişi de değil. azamet ateştir. İlim sudur. Kuvveler hava hikmet topraktır. Burada dört unsurun ateş, havası, toprak diye bildiğimiz dört unsurun nelere sembol olduğu, nelerin teka, kesafet kazanmış hali olduğunu izah ediyor. Azamet, ateş, ilim, su, kuvveler, hava, hikmet, toprak. Ki, her vasfını alan cevherimiz onunla gerçekliğini bulur. Yani bu dördünü Kendimizde bulduğumuz anda kendimiz varlığımızda bunlar mindemiş. Bulduğumuz anda ferdiyetimizi tanımış oluruz. İşte bu cevherimizin cevherimiz niye cevherimiz? O yeşil kuşun kanadına diyor. O kuştan kasıt kendimiz değil mi? O kuşun kasıt. Dolayısıyla burada cevherimizin meydana getirdi ya. Bu cevherin iki arazi var. Birisi ezel ve birisi ebed Ezel ve ebed denen şey Bizim iki vasfımız İki arazımız Araz sonradan olmadır Ezel ve ebed de sonradan olmuştur Ezel ve ebed dahi sonradan olmuştur Niye? Zaten isfetle Sonradan olmuştur Söz konusudur Bu iki vasıftır İki manadır Aynı biçimde o cevherin iki de vasfı vardır. Hak ve halk. O cevherin iki de sıfatı var. Kıdem, eskiden beri ola gelmek, hudüs, sonradan olmak. Aynı yerde o cevherin iki adı var. Rab ve Abd. Aynı yönde iki yüzü var. Zahir, ki dünya, batın, ki ahiret. Aynı yoldan o cevherin iki de hükmü var. vücut ve imkan. Varlığı mutlaka gerekli olmak, vücudu. İmkan da olur da olmayabilir. Yine o cevhere iki yönden itibar edilir. Kendi özüne göre yukuluşu, başka seçim mevcut oluşu, Kendisi için varoluşu, başkası için yok oluşu. Kendi özüne göre yok oluşu. Kendi özü, zatı, varlığı itibariyle böyle bir bilimsel varlık söz konusu değil, dolayısıyla yok. Ama kendisi için varoluşu, başkası için yok oluşu. Kendisi için var olduğu zaman başkası kalmaz. Başkası kalmayınca başkası için dolayısıyla yoktur. Ve iki marifet yönü var. Önce vücubiyetini kabul etmek, sonra selbiyeti cihetine gitmek. Önce selbiyeti cihetine gitmek, sonra vücubiyetini kabul etmek. Yani önce kendi varlığını kabul edişi fakat bir varlık olarak varlığının da söz konusu olmayışı itibariyle yokluğunun müşahedesi veyahut yokluğunu müşahedesi itibariyle neticede var olan varlığını tespit. O çevirin anlaşılması babında bir noktası var ki çok dikkat gerek zira onda bir sertlik var. Evet o kuş bu semalarda uçuşunu sürdürdü durdu. Uçtan kasıtın olduğunu biliyoruz. Hali ölüm hali içinde dirilik. Ölüm hali içinde dirilik. Halak içinde baka yok oluş içinde sonsuz varoluş. Ta topladığı kanatlarını açıp yayıncaya kadar kapamış olduğu gözünü açıncaya kadar. Ve bir de baktı ki o Kendi dışında değil. Kendi cinsinden başkasına da salınmış değil. Bir denize girmiş ki o denizden hariç değil o denize giren. Her ne kadar ondan içmekteyse de yine susuz, yine içi yanık. Ve artık ondan yana bir şey demedi. Ondan yana bir şey kaybetmedi. Mutlak kemal derecesini hakikat olarak kendi nefsinden ve zatından ibaret buldu. Mutlak kemal derecesinden kasıt izafi olmayan kemal derecesi. Bir izafi kemal vardır. Bir nesnenin bir nesneye göre kemalı. Kendini bulandayız ki kemal mutlak kemaldir. Çünkü izafet edilecek ikinci bir varlık söz konusu kalmaz. Dolayısıyla varlıktaki kemal mutlak kemal olur. Varlıktaki kemal derken kendini bulan kendinden söz ediyoruz. Hal böyleyken onun sıfatlarından bir sıfata dahi sahip olamadı ki zat veya isimlerin hakkıyla birine. Çünkü Onun sıfatları kalmadı. O kalmadı, sıfatları kalmadı, görünecek varlığın dürünme hali kalmadı. Sonra o aradığı yüce varlığın bir tutulacak yeri de yok ki. İttifak veya ihtilaf hükmüyle de olsa ona yapışıp kalar. Tam manasıyla onun sıfatlarından birinde mekan tutar. Bu işler böyle olunca o kuşun bu tayin aleminde kendine as bir kemal durumu olamadı. O kuşun bu tayin aleminde kendine as bir kemal durumu artık olamadı. Uçuşunda kemal durumu varsa o da ancak kendi aleminde ve kendine tayin edilen mahalde oluyor. Ve bu durumda araplarında işaretli yerlerde kendine inhisarlı halde kalıyor. Kendi kendini müşahede aleminde bu söz konusu. Zatıyla zatın müşahede aleminde söz konusu. Onun dışında değil. İşte bundan sonra okuş baktığı aradığı yüce zatın mehtabını kendi özünde hakikat ...olarak gördü. Aradığı yüce zatın mehtabını kendi üstüne hakikat olarak gördü. Artık o güneş içine doğmuştu. Onun nurunu söndürmeye de güç yetiremiyordu Bir şey bilmez gözüktüğü halde biliyordu. Bir yerden göçüp gidiyordu ama bakınca yine ilk durduğu yerde durduğunu görüyordu. Onun dilsiz konuşması vardı, dille de konuşabilir. İrfan duygusu tamdı, kayganlık söz konusu değil. İrfan bakımından alem halkının irfanına sahip olduğu varlıkta en girgini ama bu açıklama dahi onu en uzağa götürür gözüküyor. Onun harfi üzerinde vehmi bir nokta var ki daire onun üzerinde devrini tamamlamaya çalışıyor. Daireyi meydana getiren noktalardır. Nokta dahi vehmi bir noktadır. Ve noktanın özünde bir alem yaşar, o alemde yuvarlak bir daire gibidir. Yine onun için iki noktayı kastediyorum. Sözü geçen daireden bir nokta vardır. O nokta ise dairenin umumi heyetlerinin cüzüdür. Daire bütünüyle o noktanın genişlik yanlarından birindedir. Adı geçen nokta özünde basit ama duruşunda terkip halindedir. Zatı yönünden tektir, aydınlığı yönünden nurdur. Bilinmeyişi itibariyle de zulmettir. ...noktadan bahsediyor... ...zatı yönünden tektir... ...aydınlığı yönünden nurdur... ...bilinmeyişi itibariyle de zulmettir... ...zulmet oluşu bilinmeyişi itibariyle yani... ...evet nice şeyler söylendi değil mi? ...hemen hepsi... ...işaret ve imalı sözler... ...böyle olunca... ...hiçbiri oyucu zatın hakikat noktasına... ...isabet etmez... ...böyle olunca... ...hiçbiri oyucu zatın... ...hakikat noktasına isabet etmez... Zaten başka türlü olması yani isabet etmesi de imkan dışıdır. Zira bu dil onu anlatmakta lal oldu, kısıldı kaldı. Zaman da ondan yana faydasız, dar, sıkıştırılamaz ona. Zira o da belli bir halde ölçülü. Ölçülü olan ölsüzüze nasıl zarf olur? İsim nedir? <gülüyor> i̇sim kendisiyle at konan bir şeydir. Şöyle ki Fihim anlayış gözünde isim verileni gösterir. Hayal o isim verilene bir suret verir. Vehim o isim verileni hazır eder, meydana getirir ve nihayet fikir o isim verileni düşündürmeye başlar. Ondan sonra artık o isim verilen şey ne zaman adı geçse o isimle ezberlenir ve isim verilen akılda yakalanınca yine o isimle meydana gelir. İsmin kemal yönünden ilk büyüklüğü kendisiyle ad alan şeyin kendisini bilmeyene isim yolundan bildirmesiyle başlar. İsmin isim verilene bağlanışı, için dışa bağlanışı gibidir. Esas mana anlatıldığı gibi olunca, isim kendisiyle ad alan şeyin aynısı olur. Herhangi bir isimle kastedilen bir nesne, bir varlık. Bu isim, bu varlıktan esasında ayrılan bir şey değil. Çünkü o varlık dolayısıyla o isim meydana gelmiştir. O varlık olmasa o isim olmaz. Ama bu Varlık dediğimiz şey, var olan bir şey de olabilir, yok olan bir şey de olabilir. Ona sonra gireceğiz. Fakat herhangi bir isim geçtiği anda o ismin müsemması anlayışla ne olduğu kavranır evvela. Bilahare hayalinde o şey canlanır. O canlanan şey vehim var eder. Daha sonra da fikir o nesne üstünde düşünmeye başlar ve böylece o şey kafada meydana gelir. Şimdi isimlendirilen şeyler arasında öyle şeyler vardır ki yok görünür kendi varlığı içinde. Fakat bir isimle vardır ama esasında yoktur. İşte bunun en büyük örneği Anka-i Marip'tir veya Anka kuşu denilen şey. Aslında o belli bir varlık değildir. ...ancak ismiyle vardır. Ve işte bu isim onu bir varlık haline getirmiştir. Şimdi bu bahiste en önemli bir nokta olarak... ...ismi dolayısıyla var olup... ...hakikatta fiili bir varlığı var olmayan varlık üzerinde duruluyor. Buradan nereye gideceğiz? Buradan... Esas gitmek istediği nokta bizim geçen hafta ağırlıklı olarak üstünde durduğumuz, kendindeki varlığı atmadığı sürece kişinin hayalen bile yaklaşması mümkün olmayan konuya gelmek istiyor. Eğer geçen hafta konuştuğumuz konu anlaşılamamış değil, hissedilememiş ise, mesela konuştuğumuz konu hissedilememişse bu bahsin anlaşılmasına imkan yok. Ona göre bu bahsi o şekilde dinleyeceğiz. Aslında Anka kuşu belli bir varlık değildir. Ancak ismiyle vardır. Ve bu isimdir ki onu bir varlık haline getirmiştir. Ve bu isim yolundandır ki isim sahibi zata gerekli olan sıfatlar bilinir. <gülüyor> Durum anlatılan yola girince isim verilen şey bir başka olur, isim çerçevesini aşar, isim, isimlendirilenden başka olur. İşte bu konuda da Ankay-ı Mağrib mefhumu muteberdir. Yani biraz evvel dedik ki her ismin bir müsemması vardır. O isim konuşulduğu anda o müsemma anlaşılır. O müsemma da o isimden ayrılmaz. O isimle müsemma aynı şey olur. Fakat bu genelde böyle olmasına rağmen bunun aksine olanlar da var. İsim var fakat o ismin müsemması yok. İşte şimdi o vakti bu sebeple ankayı marif üzerinde duralım. Nedir o? Öyle bir şey ki, akıllardan ve fikirlerden uzak duran, özel durumu, yapısı, nakşı, azameti icabı, bu misal aleminde benzeri mevcut değil. İşte Ankay-ı Mağrib adını alması bu mana icabı. Şimdi düşün, Ankay-ı için getirilen isim, onun için verilen mana hükmünü kapsar mı? Kapsamaz. Ankay-ı Ankara kuşu dediğim zaman sen bu isimde, Anka kuşu isminde onun yüceliği, azameti, büyüklüğü, kapsamı gibi şeyleri anlayabiliyor musun? Hayır. Göremediğin sürece zaten bunu anlamana da imkan yok. Dolayısıyla isim sadece bir şeye işaret ediyor. Yani burada isim bir işaret yolu konulmuş isim. Müsemmayı tanıtan, bildiren tarif eden, sana idrak ettiren bir isim değil. İşaret yolu bir isim. Ta ki o isimle işaret edilen varlığa yönelebilirsin. Yani yönelişi sağlamak için yönelişi sağlamak için kullanılan isim oldu burada ankayı marif ismi. Demek ki bazı isimler Müsemmayı tarif eder, tanıtır, anlatır, kapsatırken bazı isimler Müsemmayı tanımak için değil Bazı isimler Müsemmayı tanımak için, kavramak için değil Burada bir incelik noktası çıkıyor ortaya Niye? Demek ki bazı isimler Müsemma'yı tanımak için değil müsemma'ya işaret etmek, müsemma'ya yöneltmek için konulmuş isimler. O yönelişin sonunda, yönelişinin samimiyeti, ihlası, gücü, varlığını terk edişinin nispetinde ...o işaret edilen manaya ulaşacaksın. Aksi takdirde... ...o manaya ulaşabilmen mümkün değil. Hele hele... ...sadece isim yoluyla o manayı anlayabilmen, bilebilmen, kavrayabilmen... ...hiç mi hiç mümkün değil. Şimdi buradan tekrar dönelim konuya. Her ne kadar buradaki durum biraz ağırlaştıysa da sen bu manalardaki ağırlığı kaldırıp meseleyi anlamaya çalış. Şimdi halk mefhumundaki Anka'yı Ma'rip ismi hak manasındaki Allah adı açınları ters orantılı bir zıtlık teşkil eder. Ankay-i adıyla adlandırılan aldığı ada karşı kendi özünde halk olarak yoktan ibarettir. Şimdi halk diye bir şey söylüyoruz. Halk kelimesinin karşılığı manası aslında yoktur. Nasıl Ankay-i diyoruz? Bir isim olarak. Fakat Ankay-i diye bir şey yok esasında. Bunun gibi halk kelimesi de bir işaret, bir yaklaşıştır. Bir şeye yaklaşımdır. Fakat gerçekte halk kelimesinin karşılığı olan varlık yoktur. Halk diye bir şey yoktur. Allah adıyla anılan zata gelince Sız varlıktır. Ancak Allah adıyla Ankay marif mefhum arasındaki zıtlık bir yönden kalkar. O da esas varlıklarına isim yolundan gitmek. Çünkü Allahu Teala'ya ulaşmak için Allah ismi yolundan başka bir yol yoktur. Şimdi demin izah ettiğimiz konuya burada girdi. Şimdi burada Bir incelik noktası var. Halk isminin karşılığı Anka-i gibi aynen yok. Yani halk diye bir şey yok. Hak diye bir şey var mı? Şimdi işin incelik noktasına geliyoruz. Hak diye bir şey de yok esasında. İster hazmedeceğiz, ister etmeyeceğiz. Ama madem ki buraya girdik dinliyoruz, bunu böyle kabul edeceğiz, dinleyeceğiz. Allah. Hak diye bir varlık da yok. Ancak Allah'a vuslat için Allah isminden başka bir yol da yok. Şimdi demin ne dedik? Bazı manalara ulaşabilmek için isim, isim şart. Eğer isim de kullanılmazsa neyi düşüneceğiz, neye ulaşacağız, neye varacağız? Benim kafamdan geçen bir şeyi sana aktarabilmem için mutlaka kelimeye ihtiyaç var. Ben bu kelimeyi söylemezsem sen nasıl anlayabilirsin o benim içimden geçeni? Anlamana imkan yok. Öyleyse ben bu kafamdan geçeni sana ulaştırabilmek için bir kelimeye, bir isme ihtiyacım var. Bu ismi, kelimeyi sana söyleyeceğim... Sen o isim kelime hakkında genişlemeye, düşünmeye, tefekkür etmeye başlayacaksın ona yaklaşmak için ama ne oranda yaklaşabileceksin o ayrı bir konu, ne oranda yaklaşabileceğinin şartları var ama onun dışında eğer o isim o kelime de olmazsa ona yaklaşabilmenin imkanı yok ama hakikatta o ismin karşılığının varlığı da yok. Burası çok ince bir nokta. Sen bu durumda Allah isminin Allah isminin manasının varlığını düşünürsen gaflete saptın. Gaflet, gılaf kelimesinden gelir Arapça. Gılaf, örtü perde ile örtülü bürülü olup o örtünün perdesinin arkasındaki dünyayı görememek yani üstüne bir gılaf geçer üstüne bir gör görüşe mani olan bir nesne örtülür o örtü içinde sen ancak hayalindeki bir dünyanın varlığını müşahede edebilirsin, düşünürsün tasavvur edersin fakat örtünün dışındaki gerçekleri göremezsin işte gaflet budur seni seni saran, örten nesnenin içinde olarak hakik kattaki, gerçekteki görüntüleri görebilirsiniz.